Kâl Allâhü Azza wa Jalla fi kitâbi al-Azîz, Şehre Mâzân el-lâzi ünzer fihîl Kuran. İlanîn nase bi nase bi l-jabârîkân. Femen şehde minkümün şehre fâliyüş. İla ahîl aya. Sallek Allâh Muhammeda e rahmet olarak Gönderilen cümle evliyanın sardarı olan Hz. Muhammed aleyhisselâtu vesselâma olan ve cümle kitapların mecmu ve züdesi bulunur. Yani yüz suhuf, üç büyük kitabı hamil olan Kur'an-ı Mübin, bu ayda nazil olmuştur. Aynı zamanda semavi kitapların kafesi, bu ayda peygamberlere nazil olmuştur. Bir kitap vardır, o yalnız Ramazan'ın harıştır. İbrahim Aleyhisselam'a inen suhuflar, Hazreti İsa'ya nazil olan İncil, Hz. Davud'a nazil olan Zebur vesaire suhuflar, hep Ramazan ayında nazil olmuş ve mefhar-ı alem olan Muhammed aleyhi salatu ve selam ki bizim peygamberimizdir ve cümle peygamberlerin peygamberidir ve yine aynı zamanda Resulü Sakaleyindir yani cinnilerin ve insanların ve meleklerin de peygamberidir sallallahu aleyhi ve sellem da en azizi olan yani bütün kitaplara hâni olan Kur'an-ı Ramazan ayında nazi olmuştur diyor ki Cenâh-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yalnızlık sevdirilmişti cebel sever, yani sever dağına çıktım, gayri iradi olarak. Resullerin ve velilerin iradesi olmaz. Onlar hak ile kaim ve daimdirler. Uzun zamanlar orada tenhalara çekiliyor, Rabbi ile baş başa kalıyordu. Sen de bazen öyle yap. Halkın arasından çekil, hakla ol. Bazen hakla olan halkla olur, bazen halkla olan haklan olur, bazen halkla olan haklan olamaz. Onun için bazen çekil tenhalara, İnsan sevdiğiyle tenayallara gider. Eğer Allah'ı seviyorsan baş başa kal, dertlerini ona dök, ondan gene ona sığır. Bir anne evladını dövdüğü vakitte, çocuk gene anne diye ağlar. Baba evladını dövdüğü vakitte, çocuk gene baba diye ağlar. Haktan da bazı darbeler, hayat darbeleri yiyorsak gene derdini ona anlat, Allah de. Evet, zaman gelmişti. Kur'an-ı Mubi'nin nazil olacaktı, cibiyle emin geldi Peygamberimiz aleyhi ve Efendimiz Mağarada'yı, o cebidesi verdi ki mağarada, hacca gidenler belki girip ziyaret etmişlerdi, içinizde. tembel olmayanlar. Diyor ki Peygamber Melek bana geldi, ikraya Muhammed oku dedi, ben dedim ki ma bir kariyim ben okumak bilmiyorum dedi. Çünkü Efendimiz aleyhi ve sellem hiçbir kimseden bir harf talim etmemişti. Allah mektebinde Peygamberimizin hocası Allah'ıydı Celle Celaluhu. Oku dedi, ben, ben oku bilmiyorum dedi. Fekatteni Sümer şeyini beni aldı ve bağrına bastı. Öyle bir sıktı ki kemiklerin birbirine geçti. Sonra dedi ki oku ya Muhammed dedi. Sallallahu, i̇kra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gel ben cevaben dedim ki o zata insan şekli görünüyor. Ben okumak bilmiyorum. Tekrar o zat beni aldı gene öyle bir sıktı ki kemiklerin birbirine geçti. Sonra bana dedi ki ikra ya Muhammed. Ben cevabı dedim ki, ben okumak bilmiyorum dedim, ben şöyle talim etti dedi, ikra bismi halak, halakal insana min alak, bu ayeti ebbela peygambere talim buyurdu. Rabbinin ismiyle oku, seni kan parçasından, pıhtısından halk eden Allah'ın ismiyle oku, senin kan parçasından, bir miniden sonra kandan, sonra kan parçasından, kan pıhtısından seni halk Allah'ın ismiyle oku. Sonra melek gitti. Bana namazı talim et o da diyor, namazı talim abdesti abdestli Sonra ben oradan süratla, kaç küldüğün içine bir korku düşmüştü. Allahü Subhanahu ve Teala Hazretleri, Peygamberimiz hakkında, efendi iyi dinleyin. اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّقُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ Habibim Muhammed, benden başka korkmaz. O gün içine bir ürüne düşmüştü Peygamberimizin, koşarak gidiyordu, arkasından çağırdılar Muharim'in beyanına göre. Ya Muhammed diye bağırdılar, baktı baktı diyor, o beni sıkan zat diyor, şarkıyla garbı doldurmuştur. Koşarak eve geldim ve Hz. Hatice annemize, ömrünü müminin, zemmeluni, zemmeluni ya Hatice, bana örtür örtür bas, bas benim üzerime yorganları ört. Çünkü ben bazı şeyler görmeye başladım dedim diyor. Ta o zat gene geldi. Ya eyülhüd müttesi, kumte nazar. Fasiyah ve kefer tahayir. Kefe bir ayetini getirdi diyor Peygamberimiz. Kur'an böyle başladı. Nazir olmaya. Ayet ayet, nazir oldu. Yani şunu anlatmak istiyoruz ki bundan maksadımız Allah ile kul arasındaki bağlar Ramazan'da başlıyor. Allah ile kul arasındaki bağlar Ramazan'da başlıyor. Gene burada bir incelik var dikkat edersen. Peygamberimize melek insan şeklinde göründü. Sana da bir gün bir melek insan şeklinde gelebilir, senden bir yardım bekleyebilir. Seni uyarıyorum yani. Evet. Bakarsın ki o kapıdan koçan, tarlacağın, mahrum edeceğin kimse melektir. Seni imtahan için gönderilmiştir. Seni, seni için sana gönderilmiştir. Mükim tersine dönebilir. Hep bunların müsalları vardır. Hadis şerifle beraber. Fakat bu kadar kâtiye gelecek. Ya yani yanındaki bulunan kardeşini arkadaşını da bir melek mi? Mümkündür. Cami de yanında olabilir namaza da iktidar edebilir. Hatta şöyle bir şey var, söylemeden geçmeyelim. Mümin namaza kalktığı vakit Cenab-ı Hakk meleklerini emreder. İyi dinle. Ey namaz kılmayan, ömrünü gafletle geçiren, yahut istikbalde kalacağını diyerek kendini avutan ve aldatan. Rabbine mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet et. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet ile. Hiç böyle kalbim temiz, bilmem göğünüm semiz filan para etmez. Muhakkak kulluğunu yerine getir yakın bir zamanda cansız at kapıya gelecek, dostların ve ahbabların seni oğuz deyip götürecekler, seni amel sandığı olan kabre koyacaklardır. Senin yanına ne annen, ne baban, ne hısım, ne akraban, ne ahbab-ı yaranın, seni Allah'tan nereden kimseler senin yanına girmeyecektir. Senin üstüne toprağı kapayacaklardır. Baş başa kalacaksın amelinle. O günleri hatırla. Gence ihtira, yaşlıya âleme, cahiye, paşaya, krala padişaha bakmaz. Geldi mi pehlivan alır götürür. Mevlânamıza durdu vakti Allah emre diyor dinle. Kulağını benden yarar. İtirada edin meleklere. Melekler masumdur. Onlarda kadınlık, erkeklik yoktur. Yemez içmezler. Bizde kadınlık, erkeklik, dişilik, şehvet var. Efendim, nefsi havamız var filan. Günahımız var bizim. Melekler masum. Hiç günahları yok. Allah'tan neyi verirlerse onu yaparlar onlar. Melekler derler ki, Ya Rabbi, iktidar edeceğimiz İmam Efendi, günahkar. biz masumuz. Masum olan kimse günahkara iktidar edebilir mi der. İyi dinle. Allahü Subhane ve Teala buyurur ki, İmamın günahını kaldırdım, hiç günahını bırakmadım, iktidar edin bakayım şimdi. Melekler iktidar ederler ona, sonra namazdan sonra derler ki, Ya Rabbi'nin günahı iade edin olacak mı? Ben kaldırdığım günahı bir daha iyi almak der, Hz. Allah Celle Celaluhu. Şimdi Ramazan'da, Ramazan'ın On günü evvelühü rahmet yani ve ahriü itkun minenni yalandır. Ramazanın evveli rahmet, ortası muğfiret, ahri cehennemden azad olmaktır. Ramazan bittiği gün, Ramazan bittiği gün, Ramazan müminler analarından doğduğu gibi, hiç günahsız olarak, tertemiz olarak, o gün barın oğluna geleceklerdir. tertemiz. Kul hakkı, kafir hakkı, hayvan hakkı müstesnadır, algınsa vereceksin. Vurduğun sen hasminin rızasını Hiç başka çaresi yoktur. İftar girişi olduğu vakitte sofraya müminin oturdu mu? İradesi elinde, parası cebinde, yemeği de var önünde, kuvveti de var. Fakat yemiyor. Neyi bekliyor? Allah'ın müsaadesini bekliyor. Allah ve Teala Hazretleri meleklerine diyor ki, Ey meleklerim, ben Adem'i halkıtacağım vakitte bana demiştiniz ki, Kürre-i Fesad'a uğratacak, kan dökecek mahluklar mı halkıtacaksın Ya Rabbi demişleriz. Bak görüyorsunuz ya sizin fesat dediğiniz kişiler, fesat edecek olan kimselere dediğiniz kimseler, bak nasıl bir emrimi dinliyorlar, görür. Ha şimdilik zat-ı alama kasem ederim ki onları affı mağfiret ettim. Allah rahmet nazarıya bakar. Allah bir kimseye rahmet nazarıya bakarsa onu bir daha azaba koymaz. Darından azal eder. Hz. Musa aleyhisselam tur sinada Cenab-ı Hakk'ı konuşurdu. Allah'a görmek istedi. وَلَمَّا جَاءَ مُنْسَا لِمِي قَاتِنَانَ كَلَّنَهُ رَبِّهِ قَالَ رَبِّي اَرِنِي اَنْزُرْ اِلَيْهِ Bana kendini göster ya bir sana bakayım. Allah buyurdu ki ya Musa seninle benim aramda yetmiş bin perde vardır. Bütün kular arasında da böyledir Allah ile yetmiş bin perde vardır. Etvâr-ı sebâh ile bu yetmiş bin perde kaldırılır, yırtılır. Zikirle yani. Seninle benim aramda yetmiş <gülüyor> bin perde var ya Musa. ümmet Muhammed'e bir ay vereceğim. Ramazan ayı. O ayda İftar vaktinde aramızda perde olmayacak. Onlara cemalimi hazırladım diyor Cenab-ı Onun için her ibadetin karşılığında Cenab-ı Hak cennatü adin haber vermiş. Nehirler akan, köşkler sahibi cennetler var demiştir. Fakat oruç hakkında ene uziyevihi cezası bana etti, mükafatı bana ettir diyor. Dinle, oruç tutuyorsun muhakkak rahmet ilahiye var olacaksın. Bak tutmayıp da hürmetlerden başına gelen bir işit. O bile iltifata masal olmuş. Tutmadığı halde, hermet ettiği için Ramazan'a. Ya etmeyenler, tabii ahlak meselesi bu, terbiye meselesi. Bak ey mümin, senin komşun Hristiyan dahi olsa, o periz onun karşısında et yeme. Komşun en büyük hasmın, din düşmanın, ihmet düşmanın, cenazesi varmış, çalgını çalma. Radyonu kapat, ayıptır. Bunlar terbiye meselesidir. Şimdi müminin oruçken, aç yere bir kimse, Terbiyeden biraz terbiyesi 90 sayıyor olur. Ben kimseye karışmıyorum yani isteyen istediği yapsa. Düşünün bak adam maaş alıyor mu? Bak şimdi dinle bakayım. Bir mecusi varmış kulağını benden yana ver. Uyuma. Bir mecusi varmış. Bağdat'ta mecusi ne diyor? Kıyıymuşsun? Ateş ferest. Ateşe tapan demek. Ateş gede. Biz Allah'a taparız. Allah'a ibadet ederiz. Onlar ateşe tapar taballar. Mecusiyle. Fakat Ramazan günü böyle çocuğu eline ekmek almış sokak çıkar çıkıyor. Hemen çocuğunu yakalamış, evsesine şöyle bir dokandı onun, dedi, içeri girip beni ye. Müslümanlar oruçlu dedi, ayıptır dedi, içeri de dedi. Bir de bu zat öldü. Sonra o gece Bağdat'ın ileri gelenleri ileri alem manada bunu gördüler, bu adam cennette. Halbuki cennete mecusi giremez. Hiçbir kafir giremez cennete. Ancak La ilahe illallah muhammedullah dinler geriler cennete. Bıra senin burada işin ne diye sordular. Dedi ki, ben ölünceye kadar mecusiydim, ölünceye kadar yani, ruhum kabdoluncaya dedi. Tam ruhum kabdolunacak, Hatta Teala buyurdu ki, ey melekler, o benim Ramazan'ıma hürmet etti, ona İslam nasip edin dedi. Son nefeste ben la ilahe illallah, muhamdülillah dedi. Onun için bu mertebeyi kazandım dedi. Hürmet ettiği için Ramazan'a. Onun için bazı kimseleri görüyoruz böyle insan, belki hastalık dolayısıyla içeriye, sefer dolayısıyla içeriye oruç tutmayabilir, ağaç ikare Sonra bazı kuş beyinler var, kulların bildiğini ben Allah'tan da saklayayım. Kullar çok şeyi biliyorlar ama eğer Allah'ın bildiğini kullar bilse sen kulların karşısına çıkamazsın bile defa evvelenir de. Allah senin suçlarının günahlarını set etmiştir, sen setlerini açma kadar söyleme yaptığın günahı. Tekrar söylediğin vakitte dinleyenler sana şahit olurlar sonra yövmü kıyamette. Bak ne diyorum, bir daha söylüyorum. İnsandan bir hata etmiş, hata yapmıştır, o hatayı tekrar söylememelidir. Ben finali zamanı şöyle içerdim, böyle yapardım, denemeliydi. O geldi, geçti, öldün, sen ve dirildin. Çünkü her anı diriliyorsun. Tövbe eden günah yapmamış gibidir. Bak, bir daha söylüyorum. Etta yüzeymi kemer bana. tövbe eden günah yapmamış gibidir. Onun için yaptığın suçu tekrar söyleme. Söylersen, duyanlar şahit olacak. Allahu Subhanehu ve Teala kıyamette. Oruç da böyle. İnsan seferi olabilir. veya Efendimiz hasta olabilir. Orucunu aşikare yememelidir. Allah'ın bildiğini kullansın, ne saklayayım dememelidir. Çirkin bir şeydir. Allah bizim her şeyimizi bilir. İçimizi, dışımızı, her şeyimizi gören oldum. Allah'ın bildiklerini eğer kullar bile verse, neden burada sana karşı konuşabilir miyim? Sen neyse benim karşıdan çıkıp beni dinleyebilirsin. Allah seni set etmiş, beni set etmiş, öyle konuşabiliyoruz karşı karşıya. Allah şimdi bizim bir anı affı mahfet eylesin. Ramazan'a sıkı sarılırsanız, bayram sabahı aranızdan doğduğunuz gibi olacaksınız. Resulullah, Sadikul vaadil emin olan Muhammed Mustafa böyle haber vermekten sallallahu aleyhi Oruç cehenneme kalkandır. Üç kısımdır. İyi dinle, keseceğim ders. Hava sıcak ama hiç üzülme burada yemiyorsun, içmiyorsun belki, oruçluyorsun, nefsime ağır geliyor bu. Fakat çok yakın bir zamanda bütün insanlar birbirine, birbirine toparladıkları mahşar yerinde, burada aç olanlar, Allah için aç olanlar, orada Arşın gölgesinde Allah'ın sofrasını iptal edecekler. Hazreti Muhammed ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için müjde veriyoruz sana. Herkes aç, oruçta müminler toktur orada. Açı doyuran toktur, çıplığa giydiren toktur. Susa su veren sus kalmaz. Ab-ı Yedi Muhammed ile sirav olur. Oruç üç türlüdür. Birincisi yemek içmekten kendilerine etmek, cinsi münasimetten beri olmak, seher vaktinden, sahur vaktinden, üsak vaktinden güneşin gururdan kadar aç durmaktır. Fakat bu arada, gözünle insan fena'ya bakmamalıdır, fena şeylere, yahut fena şey aklıma gelirse hemen istiğfar etmedir Cenab-ı Hakk'a. Gönül'e gelebilir. Gönül açık bir ova gibidir, rüzgar eser oluyor. Bu, avam orucudur. Avamın bayramı, iftarla beraberdir, ağaçlıkların bayramı, Hakk'ın cemalini görmekle beraberdir. İkinci oruç. Yemez, içmez, cinsi münasebette bulunmaz, yedi azasına oruç tutturur. Bu, hava orucudur. Gözüyle fenaya bakmaz. Harama bakmaz yani. Kulağı ile gıybet dinlemez. Lisanını gıybet etmez. Çünkü birçok insan vardır, yemeği içmeyi terk ederler fakat insan çekiştirdiler oruçluyken, insan etiyerler. Oruçta da yoktur onların. Sevapları olmaz, farz yerine kayım olur. Adam çekiştiren yeri sevim bulunurma. Dinlemek de söylemek değildir. Hemen öpüşüyorsa oradan kalk, yürüyorlar. Gözüyle hıyayete bakmaz. Kulağı ile gıybet dinlemez. Lisanı küfür söylemez, gıybet etmez, adam çekiştirmez, kalp kırmaz. Eliyle kötüyü tutmaz. Hayatla kötü ellere gitmez. Gözünde ibret, kulağında hak kelamını duyma istidadı, dilinde Allah'a zikir, gönlünde Allah'ın aşkı vardır. Bu da hava sorucudur bu. 3. kısım hava sür havas büyük evliyaların belli neden ki? Onlar yemez, içmezler, münasebette bulunmazlar yedi ağzaların oruçlukları gibi kalplerini Allah sevgisinden başka hiçbir şey sokmazlar. Bak hangisinden hangi oruç bilirsen, sana tavsiye ediyorum onları mükafatına göre alırsın. Gençlerden de veliyi çoktur, yaşlılardan olduğu gibi. Fakat evet, Allah velilerini gizlemiş, meleklerini gizlemiş, İsm-i Azam'ını gizlemiş, rızasını gizlemiş, gadabını gizlemiş, kadirgeysini gizlemiştir. Allah'ın kadımı hangi fiildir bilmiyoruz, onun için bütün Allah'ın yataklarından kaçınmak lazımdır. Allah'ın rızası hangi fiildedir, onu da bilmiyoruz, bütün Allah'ın rızasına koşmak lazımdır. Her gördüğümüzü hürmet etmekle mükellefiz, yani hak ve oku, rahayetmek şartıyla, Nesr'in çünkü Cenab-ı Hakk'ın gizlemiştir. Kur'an-ı mübini tamam okumak için, i̇sm Azam'a okumak lazım ise, tamam Kur'an'ı okuyacaksın. Yahut İsmail i Hüsna'yı tamam çekeceksin ki, is İsm-i Azam'a Helal lokma edip helal lokmayla ucu açınız. Ve Pişmemiş şeylerle ucu açınız. İftar sofrasına oturduğunuz vakitte edilen dualar kabuldür. Orucun duası kabuldür. Uykusu tesbihdir. ve günahına kefaretidir tuttu oruç. Ne mutlu Allah'ın emirlerine uyanlar. İslam dininin namazdan sonra en büyük hükmünü yerine getirip Allah'a hoşnut edenler onlara cennet müjdeattır. Allah getirdiği la ilahe illallah'a